Merhabalar efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsın kara gözüm görmeyeli. Neler yapıyorsun bakalım. Geçen söylediğin şey üzerine çalışıyorum Hacı İvat. Öyle mi? Neydi o? İstanbul Kültür Başkenti dedin ya. Evet dedim. İşte ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. Hadi canım. Dedim ki kendi kültürümü tanıtabilirim. Allah Allah. Mesela misafir perverliği. Perverlik. Perverlik. Hayır efendim perverlik. Ha, i̇ki re bir arada olmuyor acaba söyleyemiyorum. O zaman sever diyeceksin. Tamam misafir sever oldu mu? Heh. Bunu da demeseydin bu pervel yüzünden misafir sevmeyecektim Hacıvat. İlahi Karagözüm. İşte misafir sevdiğimizi göstermek için misafirliğe <gülüyor> gitmeye karar verdim. Onu göstermek için misafir davet edeceksin gitmeyeceksin. O zaman sen davet et ben geleyim. E tamam Karagözüm. Sonra dedim bizim yemeklerimizi tanıtmak lazım. Bunu da sen hazırla, ben yiyeyim diyeceksin herhalde. Yo hanımlar hazırlasın, ben yiyeyim. İyiymiş, iyiymiş. Bu senin yaptığın kültür etkinlikleri sana pek yarıyor vallahi. Amaç hizmet hacivat ya ya, ya hizmet. Sonra sıra geceleri yapalım dedim. Sıra geceleri hani türkücüler dizilip de sırayla söylüyorlar ya söyleyeceklerini. Sıla gecesi o sıla. Sen de taktın bu akşam reyleye. -re -re -re. Neyse o karagözüm bizde. E ee, sen bu sesinle türkü okumayacaksın herhalde? Yo memleketini seven bir vatandaşım Acıvatcığım. İyi iyi. Bence sen o sıla gecelerinde çiğ köfte planıyor. yoğur. Sen yoğur ben... Geçeceksin o işleri Karagöz'üm geçeceksin. İstanbul için bir çiğ köfte yoğurmuşsun çok mu? Ee, ne yapalım başa gelen çekilir. Eh, hadi bakalım hayırlı işlerin ardından son verelim muhabbete. Ya son verelim de yani bu kültür fikri benim çok hoşuma gitti. Aa. Sen söyledin ya İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında vallahi bunlar çeşitlendirmek lazım. Başka aktiviteler de düşünmek mesela? lazım. Mesela? Mesela sanat aktiviteleri yapmak lazım. Tabi toplayacaksın mahalleyi götüreceksin operaya. Sonra yanlarına da birer çekirdek vereceksin, hem operayı seyretsinler, hem çekirdek çıplasınlar. Nasıl? Güzel fikir Karagöz'üm, değerlendirelim bunu. Düşünelim efendim. Ondan sonra mesela başka etkinlikler de yapabilirsin. Ee, mesela İstanbul Kültür Başkenti kapsamında e, tiyatroya gidenlere Boğaz Köprüsü'nden geçiş bedava olsun. Nasıl fikir? Bayağı kültürlü bir hediye şey olur. <gülüyor> Bayağı güzel. Ben diyorum ki bazen bu İstanbul kültür başkenti diyorlar ya. Ee evet. İstanbul küfür başkenti gibi geliyor. Sokaklarda gezerken millet öyle bir küfür ediyor ki sağından solunda çocuk mu var hanım mı var kimseye dikkat etmiyor. Hayır ben ona küfür etme demiyorum. Aslında küfür etmemesi lazım da kendi tercihi. Madem küfürlü konuşacaksın niye bağıra bağıra konuşuyorsun birader? <gülüyor> İstanbul ...sokaklarında gezerken artık yüzüm kızara kızara dolaşmaya başladım valla. Ah ah doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun efendim. Ne desen boş herkes öyle. Evet evet. Yav çiğ köfte dedin de canım çekti. Gidip bir çin köfte yiyelim mi? Hemen gidelim efendim. Hadi o zaman her ne kadar sürcülü izan ettikse. Affola efendim. <gülüyor>